Amağ'daydı, amağ'daydı diyor, amağ dediği bir bulut, büyük bir bulut, ama sırlı bir, etrafa bir şey vermeyen, kapalı bir bulut, Allah oradaydı diyor. Kilise onu orada onu bilinir, buna la ta'yun yani bilinmeyen Allah manasında, la ta'yun bilinmeyen varlık manasında, muhalefet değil de bilinmeyen, e, oluş falan manasında. Fakat Allah kendisini bildirme için bir derece terfi etti aşağıya. Terfi büyük bir yüksün işte. Tenezzül. Tenezzül açtı, bir derece aşağı tenezzül etti kendini bildirme için. Orada tenezzül ettiği zaman kendi içindeki ortaya koydu. O zaman Allah bilindi. indi i̇şte o bilinen ilk şey hakikati Muhammedi'ydir. O an, Hazreti Muhammedi'ydir. Adı bilin mi? Allah kendinize bütün sıfatları, isimleri ortaya ama ne oldu belli. Rahman adı nedir? Rahim adı nedir? Kahhar adı nedir? Hay adı nedir? Bilinmiyor. Bunun bu tenzüveden, meydana gelen o ana hakikati Muhammedi'ydir. Demek ki yani bu, hakikat Muhammed'e ama bütün isim isimler, sıfatlar Hakikat-ı e de var. Hepsi ondan zamanı gelince çıkarttıkça gösterildi. Teavvün baştan gösterir Onun üstünde hiçbir isim ve sıfatla sıfatlanmayan zat vardır ki o da la teavvün. Mertimisi o Allah'ın ama olduğu yerdir. Allah bilinmiyor, la tayyin bilinmiyor, hâlen de bilmiyor Allah. Allah'ın zatını bilemiyoruz ki. Yalnız şey, bir ta'yün, ta, evet, ta, Ayın sani de meydana gelen isimlerden, sıfatlardan biz Allah'ı biliyoruz, anlıyoruz, bildiğimizi anlıyoruz. O sefer tayyündeki Allah bir hâlen bilmiyor. Müttefik Peygamberi. Biliyorum ki bilinmiyorsun Allah'ım. Yani öyle bir şey vardır. Yani o, Allah bir derece tenzil ediyor. Kendi bütün esnasını ve isimlerini ortaya koyuyor. O an hakikati Muhammediyedir. Hazreti Muhammed'in hakikati ortadır. Yani bütün onlar Hazreti Peygamber'de mevcuttur. Hepsi. Allah ne ismi İsmi sıfatı varsa hepsi e, Hz. Muhammed'de mevcuttur, daha açıkçası. Onun üstünde yani e, Hakikat-ı Muhammed'in üstünde hiçbir isim sıfata sıfatlanamayan, Allah'ın ismini anlayacaksın ki onu adı Allah, aşırı bir şey yok zaten zat vardır, o zat. O zatın adı Allah. O zaten mahud de ne dersen de ama onun adı Allah. Vardır ki teayyünden münezzeh olduğu için, var o işte münezzeh, o kendinden var. Onu, haşa, hiç kimse var etti. Hiçbir şey onu var etmedi. Onun varlığı kendinde. Şimdi burada biz hak aslında ifade ediyoruz. Söpemiz bir kest yapalı Söpemiz, biz, biz Allah'a varlık diyemeyiz. Ama e, kolay anlaşılsın diye varlık deniyor ama biz Allah'a da varlık diyemeyiz. Niye demeyiz? Varlık onu bir var eden vardır. Tabii Allah'a var eden diye bir şey yok. Allah'ın varlığı dir Daha fazlasına söyleyemiz hadiste vardır. Allah'ın zatıyla uğraşmayın. Onun isim ve sıfatları ile meşgul olun. Onun için zatı hiç aramaya gerek yok. Bu akıl, o sıklidi çekmesin. Bir bayra karışırsın. ki ki ay günde münezzeh olduğu için bu makamı idrak, mahbet için mümtenidir. Yani mü mümkün değildir. Allah Teala'nın zatını düşünmeniz bu mertebe için söylenmiştir. Zatını düşüneceğiz. Yani isim ve sıfatlarıyla müşkil olacağız. O onun bir ikisiyle bir meşhur, bütün kaplar. Böyle de var bir şey. Mevzu bir karmaşık. Yani, Anaşık kelimede kâfı gelmiyor aslında. Basit iniyoruz. Var mı ne kadar soracağı bir şey? Bana şey vermiyor mu? Yoksa bana anlaşılmıyor mu? Anlaşılmıyorsa söyleyin. Anlaşılır. İşte zatla taayyün mertebesinden ilim mertebesine tenezzül ederken sınırsız olan isim ve sıfatların suretleri hakkın ilminde taayyün edip her birisinin hakikati yeklerine ayrılmıştır ki buna da Taayyünün saniye, ikinci taayyün. Taayyünün evvel, taayyünün saniye. Eskiden şimdi kastıbazlık aran ocak var ya, birisi kânun evvelde, biri kânun saniyeydi. E, Bu arada kânun evvel, ocak kânun saniye. Bizim <gülüyor> takvimlerle yazarlar. Demek ki, <gülüyor> La taayyünde Allah kayıp. Yok, bilemiyoruz Allah. Taayyünün evvelde, birinci tağında Allah kendini gösteriyor. Ancak bütün isinusları sıfatlara karma karşı bir halde toplar. İşte peki Muhammed'e nasıl beyan onun hepsini mecut. Allah ondan söyle, bakın şurası çok büyüyor. İşte zat la tağın mertebesinden ilim mertebesine, o birinci tayin, tayin-i evvelden sonra bir defa da temizlediyor Allah. Kendine e, olan şeyleri tanıtıyor, ayrı ayrı tanıtıyor. Bu arada tayin-i saniye teniz ederken sınırsız olan isim ve sıfatların suletleri, oradaki isim ve sıfatların da şekilleri meydan i̇şte, o ben kalkarım diyor, ben Rahman'ım diyor, ben Rahim diyor, hepsi meydana, tekerlekliğe meydana çıkıyor. Hakkın ilminde, Allah'ın düşüncesinde diyor bunu düşünce, taahhün edip meydana çıkıp, her birisinin hakikati yeklerinden ayrılmıştır. Bütün isim ve sıfatlar, birbirine ayrılmış, ana bakımına ayrılmış. Herkes kendi isim ve sıfatını bürümüş. Herkes kendi isim ve sıfatına sahibi olmuş. Boz anladık mi? Bütün karmakarışlı olanlar, isim ve sıfatları ayrı var. Şurada nasıl hepimiz bir topluluğuz ama hepimiz ayrı isimleri var. Oradaki sıfat ve isimlerde herkes kendi kendisini gösteriyor, tanıyor. Bu mertebeye isim ve sıfat mertebesi ismi verilir. Denilir. İşte bütün isim ve sıfatı öyle meydana çıkıyor. <gülüyor> Bu da Ahmet Avniku'nun Şerifası Muhammed'i yine Aynı yerde o da var. Hakikati Muhammediye kâinat ağacının çekirdeği mektebesindedir. Şimdi bir ağaç ne meydan gelir? Tohumdan meydan gelir. Ama şimdi ağaç dairken fidan, ağaç dağıtlar başka ama bu fidanlarda bir tohumdan meydan vermiştir. Nasıl bir ağaç? Şimdi bütün hakikat o tohumla gizliyse, onun asla tatlıysa tatlı meyve, acıysa acı meyve, kayısıysa kayısı, tuzlar, tuzlar, elikse, elik. Neyse, hepsi kendi aslını meydana, aynesi meydana göre. Ama hakikati Muhammediye dediğimiz ayyün-i evvelde, hepsi karnaşmış, şunların emzi karıcısı mı, orada da, o karmaşaklı adı da hakikati Muhammediye tekrar ediyorum üstüne. Bu ağacın başlangıcı meyvesi de kemanetin neticesi. Yani e, e, tatemin mühüdür. Bütün o karma karışık olan isimleştiplerdan yani o ağaçları meydana getiren tohum da hakikaten bu da hayatın başlangıcı. Hakikat-ı Muhammed'e aslında bütün hayatın başlangıcı. Bizler Haz-ı Muhammed'de onun mühri, damgasını buluyor. Hakikati Muhammed bütün kâmet bendendir, onun zuhuru. <gülüyor> yani Allah'ın zuhuru, Allah-u Hazreti Peygamber kullanıyor Bizler Bizler mağlup olmanız ile kendimize ve dışımızdaki âleme Hadis, hadis penceresinden bakarız ki yani bu hadis yaratılan, yaratılmış hadis budur. Yaratı. Kur'an da hadistir aslında. Bu da yaratılmıştır. Kur'an hadistir. Tekrarlıyorum orasını Bizler mahluk olmamız dolayısıyla kendimize ve dışımızdaki aleme hadis penceresinden bakarız ki tabi hepimiz hepimiz hadise birbirimize o, o o şekilde bakıyoruz dünya hadisler bakıyoruz kâr etme bakıyoruz ki çünkü eller eller elle tutan gözle gören bu algimdir bu bakış ve değerlendirmemiz hep zaman ve mekanda sınırlı olur tabi biz zamanın ve mekanın içindeyiz ona göre biz ruh ruh dünyasında değiliz ki ruh gözleri bakalım biz Dünyadayız. ise bir zamanla ve e, mekanla mukayesimden birimi Bu bakış ve değerlendirmemiz de hep zaman ve makamlar sınırlı olur. Hep ona acaba o şeye de acenteşe işte sormuş bu aradaki zamanlar ne kadar derken yani zamansızlık ama Gene de zaman içinde büyüdüğümüz on terbiyesi aldığımız için yerin bir zaman mekanı ortaya koyuyoruz. Ama buradaki zaman ne? Buradaki zaman aynı ölçüde değil. Gene gene gene aldanıyoruz. Gene aldanıyoruz. Güneş sistemimize bile zamanlar farklı, farklı farklı. Ki değil ki o zamansızlık dediğimiz yerde. Münezzeh olanı, muhayet, akıl ve duyularımızı İdrak bizleri tenzih ve teşbih çizgisinden uzaklaştırmaz. Buradaki mana. münezeh olanı. Münezzeh olan Allah. Allah bizim ölçümüzde ölçüle de ilgili Değil mi? Allah'ı bir ölçülendirmez bir şeyden. Onun ölçüde sonsuzdur, sınırsızdır. Münezzeh olanı mukayyet, kayıt altına alınmış, akıl ve duyularımızla bizim biz tahkik edilmişiz belli bir akıllar be belli duygularla tahkik edilmişiz Allah bu tahkikte minizle bu sonsuzla ama biz insanlar hepimiz aklı var ama akıllarımız başka derece derecedir duygularımız derecedir vücut termi derece derecedir o için bizi münezzehdi, biz münezzeh değiliz, ama Allah bütün bu kayıtları münezzehdir. Diyor ki, münezzeh olan Allah'la bazı kayıtlar altında kayıtlı, kayıtlanmış olan bizler, hem zamanla, mahallen, duygu ve düşüncelerle kayıtlanmış, sını altına sınırlamışız. münevezek, şu aşamda ve müze olanın mukayyet akıl ve duygularla müze idrak bizleri tenzih ve teşbih ayırmak bazı şeyler ayırmak sen daha iyisin, sen daha kötüsün gibi şeyler ayırmak ve teşbih benzetmek çizgisinden uzaklaştırmaz diyor. Evet biz kendi ölçülerimize buna ölçmeye mecburuz. Aşağı elimize ölçü alan yok. Allah'ın yok bizde. Bize insanlık biz yaratılan ölçüler var bize. Onunla elimizden geldiği kadar ölçü çalışıyoruz diyor. Mehmet Akif Tevhid yahut Feryat adlı manzumesinden bu İmkânsızlığı şu musralarla nasıl dilek etmiş. Mehmet Akif çok iyi, yakın bir mazi. İstiklal e, Marşımızın şairi. Serhat de ezel. Beyd-i hudud-i menekutun. Pehna-i ebedgâye sahne-i çeberrutun. Türkçesi. Ezel'in serhatti, ezel'in sınırı. Ezel geçmiş, en uzak geçmiş, ebed evet, en uzak gelecek. Ezel'in serhatti, sınırı melekut âlemi, yani meleklerin yarattığı, meleklerin olduğu âlemen, hududunun başlangıcıdır. Yani bu anlayış, ilk defa melekler, yaratıldı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de o şey var, melekler cinler yaratıldı. İnsan daha sonra yeter. insan yaratacağı zaman da meleklerle soruyorlar. <gülüyor> ben bir şeye arayacağım. Ne, ne, ne onu ama yaratma, başkanı dert açarsın. Diyerken böyle yani, bir ateşi şey yapar. Demek ki melekler daha evvel, insandan daha evvel ya da Demek ki melekut alemi ezelin sınırı. Ondan memleğa ebedi ezel var ama kayıtsız. Ebedin genişliği, geleceğin genişliği ve de ceberut sahasının alanının nihayetidir. Şimdi biz ceberut sahasındayız. Sonsuzluklarız. Geleceğin sırasındayız. Evet. Alın nihayetidir. Senin hükmünün seyrine hükmün tahakküm edemez seyrine bir şey bir anda bu payansız olan cevvede ay kesin gezme seyretmek senin hükmünün seyrine hiçbir şey tahakkuk, tahkim edemez. Bir anda bu uçur bucasız boşluğu dolaşır senin hükmün, Allah'ın hükmü. Ey mutlak yaratıcı, bir an diğer. Eylemişim, bilmiyorum bak. Tahkiyeti zamanına seni ey fatri mutlak. Ey mutlak yaratıcı kim? Allah Artık Allah biliyoruz. Çünkü daha tahmini atladı. Tahmini evrede atladı. Tahmini sahnedemiz. O zaman Allah kendini biliyor. Biz kendini onu biliyoruz. Onun için ey yaratı mutlak diyor. Ey mutlak yaratı. bir an diyerek, bilmeyerek seni zamanla kayıp kaybolmuştu. Allah da zaman içine sokmuş tabii ki. Allah zamanların önüne sektirmiş. Onun için bir zaman önüzde eseri. Baki olan Allah Teala'yı beşer her ne surette tenzih etse de baki olan Allah sonsuz. Allah baki, insan fani. Belli değil, sınırları belli. S faniliğin sınırları vardır. Fakat dekanın sınırları yoktur. Allah'ın sınırları var mıdır? Allah baki. Baki Allah Teala'yı beşer insanlar biz. Her ne surette tenzih etsek de, onda şu yok bu desek de, <gülüyor> fani olduğundan dolayı onu kendine teşvik etmekten kurtulamaz. Yani, İnsan Allah'a, kendini Allah'a benzer bekleyen de kurtulamıyor. Onda olan vize de, bize de gelmiş ama az ama çok ama biraz da var. Yani her insanda bir Allah'lık var dedik ya kaç, kaç zamanların beri. Her insanda bir Allah'lık ama sakın bunu zaten kıyaslamayın. Allah'taki bazı isimli sıfatlar insanları da teşkil ediyor. Bizler İnsanın iyisi de var, kötüsü de var, akıllısı da var, da var. Her bir her, herkes insan var. Bunlar Allah bize bunlardan kendimize biraz vermiş. Ne zaman? Ezel de. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediği zaman biz, ona, o zaman onları bize vermiş ama az ama çok. pesin kendi ruhumdan nefretim diye nefret üflesin ya. O o nefretle o, nefret, o üfkle hadi gözüne bak o gözdeki şeyde bunun hiç var. Ama aylar ifret hasar ben aynanınde kapra bizim vücudumuzun ruhumuz Allah bildiği kadar <gülüyor> Kimini bizi filtre edersin. Kimisi az olmuşuz, kimisi çok almışız. Bir bir insan da iyilik de var, kötülük de var. İyiliği daha çoktur, kötülüğü daha azdır. Ya da daha çoktur. Efendim, rahmet tarafı iyidir. Akıllı daha çok, kimi aklı azdır. etmişiz kendimize göre onu almışız. Bu. Yani bakın ne diyor? Kendi ölçülerimizi yürekli, değerlendiriyoruz şimdi, Allah'ın ölçüsüne göre değil. Kendi ölçümüzü bize söylüyor. Mehmet Akif'in söylediği bu. Bu e, ne diyor Mehmet Akif? O'nun kendine teşbih etmekten kurtulamaz. Yani kendi aklımıza, kendi gücümüze. Allah'ta olan şey bizlere var. Allah'ta, biz de kendi ikinci Allah'la meyken çıkartmaya çalışıyoruz. Nazar yolu, şek ve şüpheden hali değildir. Nasıl bakışta şüphe şüphe vardır tabii. Çok çoğu, çoğu yaparız. Aklısından bakarız, nasıl insan, nasıl içilmiş mi deriz arkasından, bir, bir, bir, bir sürü laflar ederiz. Yani bakış bir sürü şek ve şüpheleri doğrudur. Hak Teala zaman ve mekandan münezzeh olduğuna göre, yani zaman ve mekan Allah için mevzuet olmadı, olmadığına göre bize ait olan başlangıç ve son, ona izafe edilemez. Bizim başlangıcımız vardır, doğarız. Bir de sonumuz vardır, ölürüz, panik. Allah için bu yok. Allah için başlangıç ve son yok. Bilemiyoruz. O, kendinden var. Kendi zatından var. Kendin kendine bir şey olur mu? Allah için olur. Yaratıkları için olmaz. Vehm'in mahsulü olan bu fikirlerle zaman ve mekan süreci içinde tam ifade ve idrak mümkün değildir. Şimdi Matematikte şöyle şey, yan yapmış bir sekiz vardır. Namiden sonsuz. Şimdi sonsuzun nasıl iddia var? Sonsuz gitti gitti. Ne var? Daha ne var? Limit yermez sonsuz. Giremez değil mi? Biz bu tarihte kayıt altına mukayet kayıt altına almış zaman ve kan sıkışmış insan sonsuzluğu anlayamaz. Onun için Allah'ı bu, bu, bu, bu kayıtlar altında da anlayamayız. Bu akıl, bu sıfırı çekmiyor. Bunu sıksız söylüyorum. Sıfır âmık mümettir. Allah, yani Allah'ı tam bir şekilde ifade edemeyiz. Ne kelimelerimiz, ne anlayışımız buna değil. Allah Teala her şeyin evvel, her şeyin üstünde ve her şeye muhittir. Muhit, sarmış, sarmalamış, ihata. Allah her şeyi ihata etmiştir. Bütün kâinat, ne var, ne yok, ne var, ne yoksa Allah hepsini sarmış, sarmamış, çevirmiştir. Her şey Allah'ın elindedir, anlayacağınız. Basire sahibi, kim zat meramet görürse yine olanın maarifetinde mushir ve masar birbirinden ayrılmaz. Musbir yaratan. Masar yaratılan. Bir masardan masar içine çıkıyor ya masarı yaratılan. Şimdi şu bakın, kendi cümleyi cümleye koyuyorum. Allah Teala her şeyden ver, her şeyin üstünde ve her şeye muhittir. Her şeye Allah kaplamıştır. Basiret sahibi olanın basiret gözüyle bilgi, akıl, merhamet gibi duygularınız en zengin duygulardan. bu da marifetinde diyor, marifet sahibi yani, dilinde en son üstünde insanlara da söyleyeyim marifinde ve masal birbirinden ayrılamaz yani yaratanla yaratılan birbirinden ayrı, ayrılamaz. Allah hakkı şimdi başta hani farkta farkta Allah'la kul ayrıydı, yaratanla yaratılan ayrıydı o o baş tekrar etti. Ayrıydı ama Cemde ikisi ayrı mı? Ayrı kaldı. Fakat bu, kurul ve ihtiyat. Kurul, bir şeyin bir şey içine geçmesi, girmesi ve ihtiyat ve birleşmesi. Bir, bir birleşmesi, bir şeyin bir şey içine geçmesi ve birleşmesi. Tarzını değerlendirmemeyiz. Yani yaratanla, yaratan böyle en yüksek bir <gülüyor> mertebelerde hani gidiyoruz <gülüyor> ya, artık Allah'la bir oldu, beraber oldu. Sakın bunu birbiriyle şey geçmiş, birbiriyle beraber olmuş şeklinde tasavvur edemiş. Ya <gülüyor> o fikir bakımından Allah fikir bakımından doğru başka değil. <gülüyor> Bu hususlarda bir misal domaterya şu elektrikçeri yani <gülüyor> ceren müsir yani deli ama yapmış, ama da masar, masar yaratılar yapılmış insan da böyle müsir de Cerenle cemre, Ceren ilave yener mi? Yalnız sözü kaldı. İşte Allah, Allah'ın da yaratıcıdır insan da yaratılığını yaratılan böyledir. Yaratıcı Allah'tır. Bundan hiçbir zaman birbirine birbirine geçmezler. Birleşme birbirini birbirine birleşmede. O, o Allah'tır. O kuldur. Bu farklı. Ama insan zaman terakki eder, diyor, olgunlaşır. Allah içinde duymayan